Oh yeah. čekastej. Kainat, bugün 16 Kasım Çarşamba. Yıl 2016, ay 11, gün 321 Kasım 9. 1438, Hicri Sefer 16, 1432, Rumi Kasım 3. Günün tarihi. 147 yıl önce bugün, 16 Kasım 1869'da Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı açılmıştı. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radio Burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. The Wall adlı parçayla açılışımızı yaptık. Pink Floyd'un ünlü parçası. Hmm. Another Brick in the Wall. Duvarlardan bahsediyor. Duvarlar. Dünyanın herhalde en önemli konularından bir tanesini oluşturuyor. Bunu da e, gelin Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru. Salya Yayıncı Duvarlar. Berlin Duvarı her günün haberiydi. Sabahtan akşama okuyor, izliyor, dinliyorduk. Utanç Duvarı, kötülük duvarı, Demir Perde. Yıkılmayı hak eden bu duvar en nihayetinde yıkıldı ama dünyada başka duvarlar ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Berlin duvarından çok daha büyük olsalar onlardan hiç bahsedilmiyor ya da çok az bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında yükselen duvarından çok az söz ediliyor. Aynen Seuta ve Meliyya'daki tel örgülerden çok az söz edildiği gibi. İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgalini kalıcılaştıran ve Berlin Duvarı'ndan 15 kez daha uzun olacak Batı Şeria Duvarı'ndan neredeyse hiç kimse bahsetmiyor. Ve hiç kimse ama hiç kimse sahravi toprakların Fas Krallığı tarafından gaspını kalıcılaştıran ve Berlin Duvarı'ndan 60 kat uzun olan Fas duvarıyla ilgili tek bir şey dahi söylemiyor. Sesi öylesine çok kalıyor. Çıkan duvarlar ve öylesine sessiz kalan duvarlar var. Neden acaba? Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı Evet tarihte bugün neler var kısaca ona da bakalım. Rusya'da bir mahkeme Fyodor Dostoyevski'yi Hükümet aleyhindeki faaliyetlerinden dolayı ölüme mahkum ediyor. Radikal bir inter, entelektüel gruba bağlı olduğu için ee, daha sonra e, tam taş, ta, taş kırma cezasına dönüştürülüyor. Kürek mahkumluğuna biraz. Ama arada bir de sahte idam var. Evet. Bütün hayatını değiştirdiğini söylüyor. Kendisi de Fyodor Dostoyevski'nin evet sahte idam kurşuna diziliyor boş kurşun atıyorlar herhalde 1938'de bu da çarlık Rusya'sının korkunçluğunu anlatan bir durum LSD 1938'de ilk defa Albert Hoffman tarafından Sandoz laboratuvarlarında Bazıları da İsviçre'de ergotaminden sentezize ediliyor bir de bunu yaptıktan sonra arkadaşlarla kendi aralarında şaka yapıyorlarmıştı bu LSD uyuşturucu barındıran solüsyonun içerisinde kalemlerini bandırıp ondan sonra arkadaşının kalem kutusunda bırakıyorlarmış. O da kalem kutusundan çıkartıp böyle bir şey düşünmeye çalıştığı zaman o kalemini ağzına götürmesi gibi bir refleks gerçekleştiğinde olay e, çok kötü ceryan ediyormuş. Çok, çok kötü. Yapıyormuş. <gülüyor> evet, Elesti'nin beyindeki etkileri konusunda araştırma yapıldı. Onu. İnternet üzerinde bazı videolar da var. Bunu savunma sanayinde de nasıl kullanabiliriz diye düşünmüşler. Amerikan ordusu İngiliz ordusu yanlış hatırlamıyorsam hmm. yani gökyüzünden elestiyi bıraktıkları bir durum olursa ya da askerleri eleستی verilirse askerler ne şekilde savaşır diye düşünmüşler. Savaşmıyorlar. Savaşmıyorlar evet. Savaşmıyorlar zaten. Eee insanın en temel çocuklukta çocukluktan gelen, doğduğundan sonra gelen en temel dürtülerine uygun hareket ettiğini. Evet. Ve tamamen barışçı olduğunu, digergam olduğunu ortaya koymuş. Abi, bir araştırma yüzden, yapıldı. Bu yüzden Başkanı. de dünyanın Öğrenci. tehlikeli uyuşturucularından bir tanesi galiba. Evet, zararlı olduğu konusunda da rivayet muhtelifti, pek doğru değil. Çünkü Albert Hoffman ömrü boyunca bunu icat edip kullandıktan sonra 102 yaşında yanılmıyorsam ayağata veda etmişti. Evet, her uyuşturucu bir yasak. ...ve Bin... zararlı olduğu söyleniyor tıbbi çevreler tarafında. Evet, bu uyarı, uyuşturucu mu uyarıcı mı tartışılıyor. Neyse, 1945'te bugün de UNESCO kurulmuş... ...1997'de bugün de... ...18 yıl hapiste kaldıktan sonra... ...Çin Halk Cumhuriyeti... ...Weijing Sheng'i... ...demokrasi yanlısı bir muhalifi... ...tıbbi sebeplerle hasta olduğu için... ...hapishaneden bırakmış, 1997'de bugün. 79'da girmiş o zaman öyle mi? Evet. 1979'da evet. girmiş. 18 yıl çok içeride çok kalmış. kalmış... ...Çin Halk Cumhuriyeti Mağolun'un... ...harika ülkesinde. Evet, şimdi... ...şeye bakalım... ...duvar meselesi deyince bir... önemli üstünde duralım... Ee, açık kitapta duvar üzerine çok kapsamlı bir maddemiz yer alıyor ama bakınca şimdi eşiğin büyüğünü ahırda unutmuş olduğumuzu da görmek mümkün çünkü Çin seddinden sonra en uzun duvarın batı sahrada olduğunu bugünlerde şeyde yapıldığı için Fas'ta Marrakeş'te e, iklim konuşması e, zirvesi bayağı önemli üzerinde durup baktığımız bir şeyde Batı Sahra'da felaket şeyler de olduğunu söyleyelim. Çin Seddinden sonra en uzun var Batı Sahra. Özgürlüğü için mücadele veriyor. Batı Sahra hakkında Time Türk Nevzat Çiçek'in bir derlemesi vardı. Ve utanç duvarının insaniyet aleyhine işlenen bir suç olduğunu yazıyordu. 2012 yılında çıkmış bir şey bu. Uzunluğu duvarın 2720 kilometre 6 aşamada yapılmış 120 bin faslı asker, 240 ağır topkulası, kulası, 20.000 kilometreyi aşan tel örgüsü, binlerce zırhlı araç ve uluslararası anlaşmalarla yasak içinde insanlara karşı olan milyonlarca mayında bu duvarı koruyor. Nasıl? neyi koruyorlar? Nereden koruyorlar? Niçin koruyorlar? çünkü Batı Sahra'da yani büyük bir şey var. 4 gerilalar anti terör duvarı bu askeri bir sur arkasında duvarın her iki tarafında karşı tarafa geçmeyi deneyen yüzlerce sivil sahralının ölümüne ve mer'a arayan binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olmasına da sebep olmuştu onu da belirtelim ha, tarihte de duvar yani savunma amaçlı güvenlik amaçlı kurulduğu söylenen duvarda mezopotamya'da kurulmuş Böyle çeşitli detaylar da var. Ben de Dünya Bülteni'ni nokta netten arıyorum. Ee, orada da Berlin duvarı yıkıldı ama yeni duvarlar yükseliyor diye verilmiş bu haber. 10 Kasım'a beri geri çok olursak işte geçtiğimiz hafta da bir şekilde vermeye çalıştık bu haberleri. Ee, 21. yüzyılda hala örülmeye devam ediliyormuş güvenlik duvarları. Tarihte ilk kez mezapoyatlarla örülmeye başladığından beri. 21. yüzyılda en çok konuşulan duvarlar arasında İsrail, Tunus, Libya sınırlarında kurulan duvarlar var. Tabii bunlara Irak sınırına kurulan duvar var. Suriye sınırına kurulan duvar, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde gene verdiğimiz Almanya'da sığınmacı kampının çevresine örülen duvardan da bahsedebilmek mümkün olabilir. Münih şehrinde, Münih kentinde sığınmacılarla yerel halk arasındaki 4 metre uzunluğundaki duvarın inşasını söylemiştik. Berlin duvarından daha yüksek hatta. Evet, güvenlik duvarları, taş, beton harme, demir çelik, dikenli tel, ...ya da hepsi birden eklektik inşa edilebiliyor... ...güvenlik ve korunma duvarlarının en ünlü örneklerinden biri... ...işte kadim tarihteki Çin İmparatorluğu'nu... ...Muhalistan ve Mançurya'dan ayıran Türkler de var... ...Çin Seddi onlardan korumak için... ...ikincisi de daha yakın tarihte... ...Batı Berlin'i Doğu Almanya'nın geri kalanından ayıran Berlin Duvarı'ydı. Tarihteki ilk duvardan da bahsediliyor bu haberin içerisinde... İlk güvenlik duvarının Suriye'de örüldüğü ortaya çıkmış ve yakın bir zaman içerisinde ortaya çıkmış. 2011'de Fransız ve Suriyelilerden oluşan bir ekip Mezopotamya'nın ilk uygarlıklarına dayanan bir duvar keşfetmişler. Savaşında başladı tarih 2011 bu arada. 2011 değil. 2011 miydi? 2013 miydi? 2011. 2011 tamam. Suriye'nin kuzeyinde yer alıyormuş. bu Suriye'nin kuzeyinden güneyine kadar bir alanı kapsayan bu duvarın 220 kilometreye aşkın bir uzunluğu varmış. Antik bir duvar bir kalenin yıkıntıları'nın e, anti e, Lübnan dağlarına bahsediyor. Doğu Lübnan sıra dağlarının sırtına birbirine bağlıyormuş. Bulunan bazı seramikler ve duvarlar bazı noktalardan noktalarından anlaşıldığı kadarıyla milattan önce 2400 ile 2000 e, arasında bu duvarın kullanıldığını gösteriyormuş. Evet, 2400. Bu 4000 yıllık şeyde, Evet. Suriye'de devam ediyor ama şu anda Sahra'da yani Fas'ta Marrakeş'te, bizim arkadaşlarımız da var, izliyoruz zaten iklim zirvesini ama orada 1980'de yapılmış, hmm. en eskisi modern çağın, Batı Sahra'yı bölmeyi ve Müslüman Arap Sahralı aileleri birbirinden ayırmaları hedeflemiş. Aşağıda, yani aşağıda dediği yazının alt kısmında milyonlarca ma dolara mal olan ve bakım ve tamirinin masrafı çok fazla olan duvarın inşa etme aşamaları da sergileniyor. Birinci 500 kilometre, ikinci 300 kilometre, 3 yani 80, 83, 84, 3. 320 kilometre, dördüncüsü 85'te gene 380 kilometre, beşincisi 670 kilometre, altıncısı da 550 kilometre. Korkunç bir şey yani. Bu tanç duvarı insaniyet aline işlenen bir suçtur diyor. Fakat yazın bir şeydeki açık kitaptaki maddenin sonu şöyle bitiyor gezegenin bir büyük kovuşa çevrildiği, yalnız insanların değil Hatta iklim değişikliğine göre göç etmek isteyen bin bir türlü hayvanın ve bitkinin de hareket serbestisini büyük ölçüde sınırlayan bu bariyerlerin güvenliğine ölçüde sağladığı tartışması bir yana Tüm canlılar alemini fiilen kalın duvarlar arasında sonsuza kadar hapsetmekte olduğu söylenebilir diyor. Kitabı revize etmek gerekiyor. Sadece istiyorsanız şu anda yapımda yapılmakta olan duvarları sayayım size. Irak'ta Bağdat duvarı yapım halindeymiş. Uzunluğunun 5 kilometre olmasıdan bahsediliyor ve amacı barışmış. Ee, Hindistan ve Bangladeş arasında yapım halinde bir duvar var. 3.268 kilometre uzunluğundaymış ve göçe karşı olması tabi, planlıyormuş. var kitapta bizim. Hindistan, yapım halinde olduğu söyleniyor. Evet, yani Hin uzatılıyor işte. Uzatılıyor. Hindistan, Keşmir arasındaki bir, bir e, duvardan bahsediliyor. 1624 kilometre uzunluğunda göç ve toprak gaspını e, önlemeye yönelik. Yapım halindeki bir diğer duvar ise İran ve Pakistan arasındaymış. ama terör... kilometre ve uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla. İsrail, Filistin arasında 703 kilometre uzunluğundaki bir e, duvar yapılıyor. Bunlar yapım halinde olanlar. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ve UMAN arasında da bir duvar kuruluyormuş. 410 kilometre uzunduğunda amacı yine göçe karşıymış. Yani yakında bütün ekvator çevresini sepe çevreye saracak kadar 40 bin kilometrelik olacak. Fakat ve o, Amerika ve Meksika bitmiyor. arasında olan duvar var. O da 3360 kilometre olduğu söyleniyor. Şimdilik göç ve uyuşturucu ticaretine karşı e, yapılıyormuş o da. Ama güzel bir liste var Wikipedia'dan da bakmak evet. isterseniz. Şimdi e, fakat terör önlenemiyor. Güvenlik sağlanamıyor nedense. Ve başka haberler var. Hemen onlara da geçeyim. En sıcak yıl olduğunu söylemiştik. 2016'nın o kesinleşti artık neredeyse. %99 ve 1,5 derecelik eşikte aşılmak üzere. Suriye'nin yiyecek şeyi bitiyormuş. Günün en önemli bence haberi bu. Suriye bize yakın bir yer komşumuz. Damien Carrington'ın Guardian'dan haberine bakılacak olursa yiyecek üretimi tam bir çöküşün eşiğine gelmiş. Yani buğday üretimi savaşın başından beri işte 2011'di. 11 milyon Suriyeli zaten 5 yıllık bu çatışmada yerinden yurdundan oldu. Özellikle de yani 9,5-10 milyona yakın insan Suriyeli Yiyecek yardımına muhtaç durumdaymış. 9 milyon 400 bin kişiden bahsediyoruz. Ve özellikle akut olan, acil olan 600 bin kişi ulaşılması kuşatma altında ve ulaşılması güç yerlerde. Ve tamamen kendilerine verilecek yiyecek yardımıyla ayakta kalabilecek şeyler çok vahim bir durumdan bahsediyoruz. Hayır, bir de o yiyecek yardımını yapan kurumlar da aynı zamanda hedef alınıyor. En son Suriye'de Birleşmiş Milletler konvoyunu, gıda ve sağlık malzemesi taşıyan Birleşmiş Milletler konvoyunu kimin vurdu halen açıklanmadı. Havadan bir şey atıldı. Oradaki kamyonun etrafındaki insanlar öldü. Birleşmiş Milletler logosu taşıyan ve onun görevlerini taşıyan insanlar öldü. O taşıyan kamyonun etrafındaki canlıların hepsi öldü. Ama kimse açıklama yapmadı kim vurdu diye. Evet. Yani şey Suriye'nin durumu bütün dünya içinde çok önemli bir sorun. Hepimiz için yalnız vicdani değil, siyasi ve jeopolitik sorunlara da yol açacak. Şüphesiz bu. da küresel de iklim değişikliğiyle olan bağını da bir kez daha vurgulayalım. 2011'de başladığında zaten büyük ölçüde E, kuraklığın pençesinde olduğu için olduğunu bizzat Pentagon ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu araştırma kuruluşları ortaya koydu devlet kuruluşları bunun böyle olduğunu. Şimdi e, duvarlar muvarlar önleyemiyormuş yani. Ve e, şeyi de söyleyelim. Hidrologlar ve insani gruplarda Suriye'nin su kaynaklarının da fena halde bitmekte olduğunu yani daha fazla göç, daha fazla hastalık ve Bu sefer komşu Lübnan'da da çok büyük bir krize yol açacağını söylüyorlar. Tam rakamlardan bahsetmek gerekirse Suriye'deki iç savaştaki iç savaşın neden olduğu bu tarımsal yıkımın iç savaş öncesinde 1,5 milyon hektar buğdayın ekildiği ülkede bu oran geçtiğimiz yıl 900 bin hektare kadar gerilemiş. Evet. Üretimde ise daha sert düşüş yaşanmış. Savaş öncesi ortalama yıllık 3.4 milyon ton buğday üretimi gerçekleştiği ülkede bu yıl sadece 1.5 milyon ton buğday hasadı gerçekleştirmiş. %55 düşüş olduğu gözlemleniyormuş buğday üretiminin, üretiminde. 6 yıldır iç savaşın yaşandığı ülkede tüm zamanların en düşük oranı olarak üretilere evet, geçmiş bu rakamda. Milyon... Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in Cenevro ofisinde yapılan toplantı sırasında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı. Her şey birbirine bağlı. Yani bir buçuk milyon hektardan dokuz yüz bin hektara düşmüş. Çok büyük bir düşüş ekili alan. Ve bu yapılan Alman araştırmaya da IŞİD'in IŞİD elinde bulunan topraklar dahil değil. O da çok büyük bir alan. Hı. Orada yapılmış olan ölçümler dahil değil bunu Dahası bir de şunu da ekleyelim. Yağmur hala düşük ve irrigasyon sulama sistemleri de daha da yıkılmış durumda tabii savaştan çatışmadan dolayı. O yüzden de artık arpa ekimine geçiyor daha dayanıklı olan şeyleri bir de mesela Afganistan'da da daha az suya çok daha az suya ihtiyaç olan afyon ekimine geçtikleri gibi insanların yaşayabilmek için böyle şeyler de yapılıyor yani Başbakan... uyuşturucu ve güvenlikten bahseder duvarlar çeker duvar çeken daha iyi olmaz Nereye mı? Nereye efendim? Her tarafa zaten her tarafa çekiliyordu var. Daha da çok çekiliyordu daha da belki, çok çekiliyordu. Belki zaten. önleriz o zaman Başbakan Yıldırım da şey diyor işte Suriye'de bu operasyonlarının sürdüğünü belirtmiş ve bölgeden ve PYD'nin temizleneceğini ve demokratik demografik değişime müsaade edilmeyeceğini söylemiş Olur. bu demokratik demografik değişiklik değil de nedir? Toprak değişiyor toprağın üzerinde yaşayanlar zaten değişiyor yaşanan savaşların neticesinde ve ardından da ülke tamamen değişiyor ve demografik değişime müsaade edilemeyeceğini söyleyen insanlar da bürokratlar da siyasetçiler de konuşmaya devam ediyor. Evet. Şimdi onlara da geçeceğiz. Hemen Birleşmiş Milletler'den bir önemli açıklama daha var. Hiçbirimizi fazla yakından ilgilendirmediği düşünülen Karakıt'a Afrika'dan, Nijerya'dan geliyor. Afrika'nın en büyük ülkesi değil mi Nijerya? Yoksa ikinci Rus mi? Ulus olarak mı? Evet. Galiba. Yüz ölçümü olarak da. Neyse yani ya bir ya ikinci... Kongo ile beraber. 1, 216 bin, 1 milyar 216 bin, 216 bin nüfusu varmış 2016 sayımlarına göre. Nasıl? 1 milyardan fazla nüfusu varmış 2016'daki sayımlara göre. Nijerya, Afrika'nın. Afrika'nın evet. Genel olarak Karakıta'dan bahsetmiyor mu? Evet, evet. Nijerya'ya da bakalım. Nijerya'da çünkü Nijerya'ya hemen bakalım. Çünkü 75.000 çocuk Birkaç ay içinde açlıktan ölebilir haberi geliyor şimdi. Bu da BBC Türkçe'den yeni gelen bir haber. 3-4 saat oldu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Peter Langberg Boko Haram örgütünün saldırılarının en yoğun olduğu bölgede kaç kişinin insani yardıma ihtiyacı varmış biliyor musun? Boko Haram'ın en yoğun olduğu bölgeler petrolün olmadığı bölgeler. <gülüyor> ülkenin kuzeyindeki bölgelerde. Kaç kişinin efendim? 14 milyon. 14, 14 milyon insan yani. 14 milyon. 173, bin, e, 173 milyonda nüfusu varmış 2013 sayınlarında. Yani Afrika'nın onda biri. Kıtanın. Evet e, Ve burada da bu şeyin de neredeyse %10'u e, şeyde. Açlığa mahkum. insani yardıma mahkum. Halihazırda 14 milyon kişi acil yardıma ihtiyaç var. Bunların 400 bini de çocukmuş. 400 bin çocuk. Eğer ciddi ve acil bir müdahale olmazsa bu çocukların yet beş bini önümüzdeki birkaç ay içinde ölecek yani sayalım otuz altmış hadi bir ayda benden olsun 90 gün içinde yetmiş beş bin çocuk ölecek. Nasıl? İlginç. Evet yani Borno eyaletinde bin 2009'da başlamıştı Boko haram şiddeti nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetmiş 2 milyon kişi evinden olmuştu. 250 bin çocuk yetersiz besleniyor demişlerdi. 2002'de kurulmuş bir boku Haram vaziyeti var. Benim için e, ilginç bir de bağ oldu. Ya ben çünkü Nijerya'yı, Nijerya'nın zengin çocukları adlı fotoğraf Instagram hesabından takip ediyorum. Oradakiler de zengin çocukları da bir yandan baktığınız zaman Rusya'nın zengin çocukları, Türkiye'nin zengin çocukları ve diğer ülkelerdeki zengin çocukların paylaştığı fotoğrafları aratmıyorlar. Lüks otomobiller, havuz başında yapılan mangal partileri hepsi aynı gibi duruyor. Tabii bir fark olduğunu zannetmiyorum dünyanın hakikaten en büyük tehlikeli durumlarından birinin içine girdik Donald Trump'ın seçilmesiyle de zaten bu keskinleşmiş oldu yani neoliberalizm denen olay bir avuç zenginin sınır tanımayan ne demokrasiyle ne herhangi bir şeyle sınırlanmasını engelleyen ta Friedrich Hayek'in 1975'te ...İngiltere'de... ...görüşlerinin uygulamaya geçtiği ...Margaret Thatcher... ...sen bilmezsin onu... ...demirleydi deniyordu... ...kitabı kaldırıp... ...tank diye vurdu masaya... ...tunk diye vurdu... ...ve işte böyle... ...bizim ideolojimizi... ...böyle belirleyecek dedi... ...hiçbir sınır tanımayacağız dedi... ...arkasından Reagan'la beraber... Bu işi buraya getirdiler. Şimdi 67 kişi zaten bütün sınır tanımaz bir şekilde gidiyorlar. Duvar çekilmiyor bak orada. Neyse şimdi Nijerya'da da 75 bin çocuk gidiyor. Şunu söyleyelim. Türkiye ekonomisindeki durgunluk biraz Türkiye ekonomisine geçelim şimdi ama ara verelim isterseniz. Türkiye ekonomisindeki durgunluğun işsizliğe yansıdığı haberleri var. Maliye Bakanı Süper teşvik paketi açıklamış. Ben başlıkları söyleyeyim. İstihdam sağlayana vatandaşlık yolu açıyormuş Türkiye. Yunan kurtulmuş açıklamış ve Türkiye İngiltere'yi bekliyormuş. Nihat Zeybekçi Gümrük Bakanı, şey pardon, Ekonomi Bakanı Gümrük Birliği'nin güncellenmesini 2017'nin Ocak ayı itibariyle resmi olarak ...başlatacaklarını söylemiş... ...İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığı gün... ...en geniş kapsamlı... ...serbest ticaret anlaşmasını... ...STA gerçekleştirip... ...aynı gün faaliyete geçeceğini dile getirmiş... ...biraz bekleyecek gibi duruyorlar galiba... ...evet ben de onu söyleyecektim... ...çok bekleyecekler çünkü İngiltere hükümetinin... ...bir Brexit planı çıkma planı... ...olmadığı sızdı hükümetten... ...en az... 6 ay gerekecekmiş... ...ne için... ...daha strateji belirlemek... ...nasıl çıkacaklarını tespit etmek için... ...tam ne elde etmek istedikler... Ya ...boşu boşuna yoruluyorlar... ...gerçekten ne gerek var şimdi böyle bir şeye... ...halk karar verdi de idam mı gelecek? Ee, aşağı yukarı... su ...şöyle bir şey var... Ee, ...yüksek mahkemede... ...bir hukuki zorun sorun olduğunu... ...ima etmiş... ...ve yani... ...öyle çıkış mıkış olmayacak... Demiş parlamento kararı gerekiyordu ama bayrıca hukuki engeller de varmış. Aylarca daha Brexit olamaz demişler. Neyse Türkiye çok bekleyecek ama e, şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'de Mehmet Çimşek komşu ülkenin bakanı gibi konuşmayı bırakıp işinin gereğini yapsın diyen e, Cumhuriyet Halk Partisi e, parti sözcüsü Selin Böke'de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısının sözlerini, ekonomide işlerin iyi gitmediğine ilişkin itirafı ve gelişmelerin farkında olduklarına ilişkin sözleri hiçbir derde deva olamaz demiş. Evet Çok düşüyoruz bir... diyen kaptan gibi. Evet düşüyoruz. Düşüyoruz. düşüyoruz. Evet, Sakin o, olun düşüyoruz. Uçak filmleri gibi. Ayrıca da bir de e, Türkiye'de e, TÜSİAD'dan da de ilk defa bir ses e, geldi. Demokrasi konusunda da e, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve TÜSİAD'ın ilk defa e, Abdullah Gül'ün de ilk defa uzun süreden beri sesini çıkarttıkları Türkiye'nin içine girdiği çok e, oldukça e, karanlık ve zor duruma ilişkin sözleri var. TÜSİAD Başkan Yardımcısı Sedat Şükrü Ünlü Türk'te Türkiye'nin çok ciddi bir yol ayrımında olduğunu belirtmesi önemli. Yeni normal Kavga ve kaos mu? Yoksa hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler mi olacak demiş. Bu e, hayli geç olmakla beraber e, gene de ge, geç olsun güç olmasın denebilecek önemli bir açıklamadır. Bunların üzerinde e, konuşacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahim hayata dönüş operasyonu davasında Türkiye'yi mahkum etmiş. Türkiye. Yaşam hakkını ihlal ettiğine karar vermiş. Yani hayata dönüşü, hayata dönüş olmadığını, hayata son verdiğini kabul etmiş. İlginç bir şey. Evet. Böyle de bir durum var. Yaşam hakkını ihlalden mahkum ettiği. Bir de Pakistan'a gidiyor Cumhurbaşkanı. FETÖ'ye ait okullarda çalışanlar yani Fethullah Gülen cemaatine ait okulda çalışanlar ülkeyi 20 Kasım'a kadar terk edeceklermiş. 23 okulda çalışan 108 öğretmen aileleriyle beraber Pakistan'dan kovuluyorlar. Bu da çok ilginç, önemli bir gelişme bence. Pakistan İçişleri Bakanı Çodri Nisar Alihan canlı yayın programında şeyden duyurmuş, televizyondan Peki araya geçmeden ben hemen sorularımı soracağım. Cumhur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan zirvesinin hemen öncesinde okulların Türkiye yetkililere devri konusunda ele alınacakmış bu yapılan şey. Soru şu, okulları, Pakistan'daki cemaat okullarına, Selahattin dinliyorsun değil mi sen de, can, evet. candan kaçarsa sen söylersin. Pakistan'daki cemaat okulları Pak Türk adı altında faaliyet gösteriyor. Seçmeli soru soracağım. Okulların adı değişecek mi? Değişirse yeni adı ne olacak? Aktürk. Evet doğru. Bir şık Aktürk. B Pak Aktürk. C Akpak Türk. D Aktürk Pak. E Kapak Türk. Hepsi. E Hangisi? Kapak Türkiye'de Aktürk. Pakak Türk de bak bu ışıklar arasında yoktu ama düşünülebilir. Akpak Türk de fena değil. Da bir doğru, bir adem, biraz şey böyle Akpak. Ne bileyim böyle bir retro havası var sanki. Daha böyle Akpak Peki Bakak Türk. Fee şey gibi. Daha ne, Kuvvetli, Tramp gibi, bir gibi. Elvez gibi. Ney? Bakak Türk. Bakak Türk mü? Hı. Makine fakatçi gibi nasıl? Bir e, Çin Çin almış atıyor Bakak falan diye. Bak yani, Türk Bak. Ak Türk Pak. Aktürk park'ta da şey gibi, şişacan, şişe markası, petişe markası gibi. Evet ama Aktürk olursa da Pakistan dışarıda kalıyor, olmaz işte. Aktürk olursa da. Zaten benim sınavda sorun. İşte Kapaktürk. Soru, Kapaktürk. Kapaktürk. Tamam. Hepsi var. Açık gazte Bir garip akşamdayım Sırtımı gözler tüfek Ben senin sokağına ulaşamam Dardayım O mazlum gözlerime Bakamam firardayım Oysa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecektim O mermi içimi delmeseydi eğer Seni alıp götürecektim Beni vur, beni onlara verme Külüm al, uzak yollara savur Dolsun dalara, dolsun sevdamız ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Gülümal uzak yollara savur. Dolsun dalara, dolsun sevdamız ama sen ağlama dur. Bir semberek Bir yolun sonundayım sessizce tükenerek Ah senin ellerime ulaşamam ya Sa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sır mı söyleyecektim O mermi içimi delmeseydi eğer Seni alıp götürecektim Beni vur, beni onlara verme Külüm al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara, dağılsın sevdamız Ama sen ağlama dur Beni vur, beni onlara ver. Kaya'nın Beni Vur adlı şarkısını Harun Tekin'den dinledik. Ahmet Kaya 1957'de Malatya'da doğmuş 2000'de de Paris'te hayata veda etmiş. Paris'te ölüm yıl dönümü bugün. 16 Kasım'da Türkiye'de 1980'lerde ve 90'larda albümleri ve konserleriyle çok tanınmış anne tarafından Türk, baba tarafından Kürt, Türk halk müziği ve özgün müzik şarkıcısı ve bestecisi, müzisyen, e, aynı zamanda bir aktivist olarak da karşımıza çıkıyordu. Demokrasi ve çoğulcu bir toplum çabaları içinde, sabahta memleketimden e, yani şarkılarla e, programında da dinledik diyebilirim. Ahmet Şarkılarlı Memle Memleket Tarihi, yanlış söyledim adını. E, Ahmet Kaya'nın yapım şirketi Gam Müzik tarafından e, 2014'te yayınlanmış bir e, albümden çaldık. 27 müzisyen Kaya'nın şarkılarını yorumluyorlardı. Prodüktörlüğünü de Gülten Kaya eşi ve Yavuz Bing Bingöl üstlenmişti. Bu ikinci saygı albümüydü. Ahmet Kaya Bu arada e, Flaş haber var vereyim mi Flaş haber e, Durum şu Demokratik Bölgeler Partileri e, olan Siirt Belediyesi'ne polis ekipleri Bu sabah saatlerinde bir operasyon başlatmışlar Siyirt Cumhuriyet Başsavcılığında Başlatılan e, PKK soruşturması Olduğu söylenen e, Bu operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi e, Eş başkanı Bu partiyle eş başkan Belediye Eş Başkanı daha doğrusu Tuncer Bakırhan Siyirt'te Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Bul da Tunceli'de gözaltına alınmış. Diğer Eş Başkan Nur Hayat Altun'un da evinde aramaların sürdüğü belirtiliyor 24ün haberinde. Aynı soruşturma kapsamında Emeypli İl Başkanı Mustafa Taşkale'de gözaltına alınanlar arasındaymış. Bu detayları çok fazla yok ama Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan 28 Ekim günü yapılan karar duruşmasında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla bir yıl hapı cezasına çarptırılmıştı diye bir not düşünmüş aynı zamanda haberin içerisine Bakırhan KCK davaları kapsamında da bir buçuk yıl hapis yatmıştı diye de aynı şekilde hatırlatılıyor. Detaylar gelecektir muhtemelen. Evet geldi. Olduğu gibi okudum. Şeyinde de aktarmaya çalışacağız biz de size. Bu arada bu pek çok çalkantılı ülke haberinden ve uluslararası ilişkiler alemindeki durumuna ilişkinde Türkiye'nin gittikçe zorlaşan bir durum var. Ahim'in hayata dönüş operasyonu davasında Türkiye'yi mahkum etmesi de önemli. Hayatını kaybeden 11 mahkumun yakınlarının yaptığı başvuruyu görüşmüştü. Ahim Avrupa insan hakları mahkemesi ve Türkiye'nin yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Bu Doğu Cevelin'in haberi Bayrampaşa cezaevinde yaşamını yitiren 11 kişinin yakınları AHİM'e başvurmuştu ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını düzenleyen ikinci maddesi ihlal edildi ölen mahkumların yakınları tazminat talep etmediği için tazminat verilmesine hükmedilmedi fakat şunlar söylüyor kovuş sistemi yerine F tipi hücre getirilmesini protesto için açlık grevi yapan mahkumlara Güvenlik güçlerinin müdahale etmesi mutlaka gerekli değildi şeklinde değerlendirmiş. Cezaevinde mühimmat yayılmasına göz yumulduğu da belirtiliyor. Faillerin de zaman aşımından faydalandığı devletin ihmali faillerin zaman aşımından faydalanmasına müsaade ediyorsa ceza hukuku sisteminin caydırıcı hiçbir etkisi olamaz deniyor. Böyle bir durum ne olduğunu da kısaca gene açık kitaba başvurarak bakabiliriz. Hayatta dönüş 19 Aralık 2000 tarihinde devlet tarafından aynı anda 20 cezaevine. Bursa, Ceyhan, Çanakkale, Çankırı, İstanbul, Sincan, Uşak. Aynı anda yapılan operasyona verilen resmi isim bu. Hayata dönüş. Tam bir ölüme dönüş aslında, ölüme geçiş. Yani yapılabilecek en riyakarca isim konmuş olduğu anlaşılıyor. F-Tipi tecrit sistemine geçilmesini engellemek için 20 Ekim'de başlamışlardı. Tam iki aylık bir aradan sonra 19, tarihi, 19 Kasım'da da ölüm orucuna, dönüşmüştü ara bulucular önemli yazarlar müzisyenler de ara bulucu olmasına rağmen bu işe yaramadı ve devlet ve tutuklu temsilcilerinin yürüttükleri görüşmelerinin sonuca ulaşmaması üzerine bir ay sonra bu baskın harekatına geçilmişti 2'si asker, 30'u tutuklu, 32 kişi öldü. 6'sı asker, en az 237 kişi yaralandı. Cezaevlerinde ciddi hasar meydana geldi. Ve operasyonun Ümraniye ayağında, İstanbul ayağında kollu kuvvetleri direnişi kırmak için tutuklulara megafonla ne demişlerdi biliyor musun? Demişler efendim. Hayat güzeldir diye bağırmışlardı. Hmm. Etkileyici değil mi? Yani iyi polis ardından da operasyonda Ümraniye'de ikisinin kimliği belirlenemeyen kimliği belirlenemeyen 7 tutuklu çeşitli nedenlerle hayatını yitirmişti. Nedir bu çeşitli nedenler? Onları da sayalım. Ateşli silah yarası, karında ateşli silah yarası, kafada ekimoz künt, kafa travması, yüzeysel yanıklar. Sonucu tanınmaz hale gelme. Hayat güzeldir. Ve bir ufak araştırma, ertesi gün gazetelerin tümünde manşet olmuştu operasyonda. Rastgele örnek seçilen bir gazetenin, milliyetin birinci sayfa manşetinde Hayat güzeldir haberi büyük puntalarla yer almıştı 21 Aralık nüshasında. Ölüm dirim ekseni üzerinden okunduğunda gazetenin 24 sayfası sayfasılık bir gazeteydi o gün. Ve aşağı yukarı 20 sayfası ölüm kelimeleriyle dolu idi. Böyle de bir araştırma küçük mini araştırma yapmıştık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tekrardan geri dönecek olursak Strasbourg'da bulunan mahkeme tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada son haftalarda Türkiye'de son haftalarda Türkiye'den yaklaşık 850 yeni başvurunun geldiğini söylemiş. Bu büyük bir rakam olarak nitelendiriliyor. Mahkeme sözcüsü 15 Temmuz darbe girişimi ve o hal ilanının sonrasında başvuruların ciddi oranda arttığını söylemiş. Başvuruların özellikle son iki haftada birdenbire bir artış gösterdiğine dikkat çekmiş sözcü. Avrupa İnsan Hakları bu başvuruların kaç tanesini kabul edileceğinin öngörüldüğünde ömürlemediğinde söylemiş aynı zamanda. Bir diğer taraftan da zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen Türkiye'ye ilgili 7750 davanın mevcut olduğu söyleniyor. Yaglent, genel sekreter Yaglent de yeni başvuruların sayısından duyduğu endişeyi dile getirmiş ve tüm Türkler o halde ve Avrupa o halde de eee uluslararası hal durumunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hakkına sahiptir diye konuşmuş ve eee durumla dair kaygılarını dile getirmiş. Doçevelden haberi buydu. Bu davalardan bir tanesi de Hasan Keyf'le alakalı. Son gelen gelişmeler de bununla alakalı. Ya daha doğrusu son bir haber var bununla gelen bu konuyla alakalı. Ee, Hasan Keyf için ahim karar bekleniyor deniliyor. Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde Hasan Keyf'teki Ulu Su Barajı yapımı sürerken Hasan Keyf'i yaşatma girişim aktivistleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruun sonucunu bekliyorlarmış. Orada da bir siyasi mücadele sürüyor. Zaten olayın Ilıstı Barajı'nın bir siyasi proje olduğu söyleniyor ve bununla alakalı da tüm hukuki süreçlere başvurmuşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davay taşımak dahil, tarihi eserlerin taşınma ihalesi kanuna aykırıdır deniliyor bir diğer taraftan da. Bu da Evren senin haberiydi. Evet, şimdi Adalet ve Kalkınma Partili Grup Başkan Vekili Bülent Turan, ana muhalefete bir öneride bulunmuş. Partinizi söyleminizi, politikanızı ...değiştirin demiş... ...önce kendinizi toparlayın... ...partinizi, söyleminizi, politikanızı değiştirin... ...sonra yeni anayasa konusunda hüküm verin... ...demiş... ...bütün politikalarında... ...tutarlık sorunu yaşadığını iddia etmiş... ...yeni anayasada... ...işi sekteye uğrattı demiş... ...ve uzlaşma masasını deviren... ...Cumhuriyet Halk Partisi oldu demiş... ...söylem bütünlüğü yok... Cumhuriyet Halk Partisi eğer millete dair olumlu bir şey yapmak istiyorsa buyursun anayasa çalışmalarına destek versin demiş. Soru şu bu üçünü de değiştirir mi? Değiştirirse belki de Türkiye'yi değiştirir mi? Ee, diye kendi kendimize soralım ve cevap verelim. Olabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nden ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayık Böke... Ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Şimşek'e yönelik olarak... ...ekonomide işlerin iyi gitmediğine ilişkin itirafı ve gelişmelerin farkında olduklarına ilişkin sözleri hiçbir derde deva olamaz. Demiş. Bakan Şimşek komşu ülkenin bakanı gibi konuşmayı bırakmalı. Bu ülkenin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak görevini ve sorumluluğunu yerine getirmelidir demiş. Şimdi mesela Türk İş'in asgari ücretin 1600 liraya yükseltilmesi talebi için... İstemenin sonu yok. Ekonominin realitelerini unutmamak lazım. Zeytini silkelerken dikkat etmek gerekiyor filan de diyen ekonomi bakanı Zeybekçi'ye de demiş ki yoksulluk sınırının altında yaşamını zorlukla sürdüren milyonlarca asgari ücretliği huzursuz ettiği için özür dilemeli demiş. Asgari ücret zammı hiçbir biçimde geri almayacaklarını hatta değişen koşullarda çalışanları koruyacak biçimde düzeltmeler yapacaklarına dair kamuoyu önünde garanti vermelidir demiş. İşsizlik artmaya devam ediyor diyor. AKP iktidarının her alanda sorun yaratan yönetimi yoksulluğu artırıyor, vatandaşımızı fakirleştiriyor ve işsizliğe mahkum ediyor. TÜİK'in resmi istatistik kurumu tarafından açıklanan Ağustos ayı iş gücü istatistikleri iş işsizlikte Mayıs'tan beri yaşanan artış, artış sürecinin artık korkutucu bir noktaya geldiğini ortaya koydu diyor son verilere göre Türkiye'nin işsiz sayısı resmi rakamlara göre geçen yılın aynı dönemine göre 435 bin kişi artarak bunu Seyfettin Gürsel'le de kısmen tartışma fırsatı bulmuştuk konuşma Ama yeni rakamlar geldi. 3 milyon 493 bin kişi oldu. Yani 3,5 milyona dayandı. İşsizlik oranı 11,3 yüzde mevsim etkilerinden arındırıldığında yüzde 11 buçağa yakın. 11,4. Üstelik işsizlikte yaşanan patlama iş gücüne yeni katılanların sayısındaki artıştan değil, istihdamdaki düşüşten kaynaklanıyor. Hukukun iktidar tarafından yerle bir edildiği, ekonomide güvenin Tamamen zedelendiği hükümetin istikrarsızlığın temel kaynağı haline geldiği Türkiye ekonomisi yeni iş yaratmakta ciddi sorun yaşıyor diyor. Ayrıca gerçek işsiz sayısının 6 milyon olduğunu söylüyor. Halen 6 milyon vatandaşımız işsiz umudunu kaybettiği için iş dahi aramıyor arıyorsa da bulamıyor iş. Ekonomi deprem yaşıyor diye devam etmiş. Türk lirasındaki değer kaybı artık rekor tanımaz hale geldi. Sadece 2 ay içinde 37 kuruştan fazla artarak 3.30'a çıktı Türk lirası. 3 lira 30 kuruşa. Son 7 yılın en yüksek üretim daralmasını yaşıyoruz. 2009'dan bu yana görülmedi. Küresel krizinin tüm şiddetiyle yaşandığı dönemden. Enflasyon artıyor. Gelir dağılımı verileri vatandaşın borç batağından çıkmadığını gösteriyor. Çıkamadığını Ancak yeni borçlarla borç ödenebildiği için borç sarmalı büyüyor diyor. Hükümetin ahbap çavuş ilişkileriyle yarattığı zengin bir azınlık dışında artık Türkiye topluca ya işsiz ya yoksulluk sınırının altında yaşıyor demiş. Bu gelir dağılımı adaletsizliğine de keskin bir şey yapmış. İşte Zeybekçin özür dileme şeyini de söyledik onu zaten milli gelirine oranla dünyada en yüksek asgari ücreti olan ülke bizi diyebiliyor. Bu iddia doğru olmadığı gibi Türkiye'nin gerçek sorununun yüksek asgari ücret değil düşük milli gelir olduğu gerçeğini de itiraf etmelidir. Garantiler vermelidir diyor. Başbakan yardımcısı Şimşek'in ekonomi işlerinin iyi gitmediğine ilişkin itirafı Hiçbir derde de bağlamaz işlerin farkında olduğumuz. Biz bakanın sürekli parçası olduğu AKP hükümetini bize şikayet etmesinden utanıyoruz. Ancak kendisi bu şikayeti yapıp görevini yerine getirmemekten utanmıyor demiş. Türkiye ekonomisindeki durgunluk işsizliğe yansıyor diye Özge Özdemir'in BBC Türkçe haberi var. Bu da önemli eee TÜİK'in rakamlarına göre aynı Selin Sayek Böken'in şeylerini dile getirmişler ve her 5 gençten birinin işsiz olduğu çok e, vahim rakamlar belirtiliyor. Evet. Yani e, işsizlik var deniliyor ama Adalet ve Kalkma Partisi'nin de çabaları sürüyor bu konuyla alakalı. Ufak bir tartışmayla beraber ortaya çıkmış olan bir çabadan bahsedebiliriz. Uzlaştırmacı olarak nitelendirilen bir alan açılıyor ve bu alana da hukukçuların bakması gerekiyor gerektiğini düşünenler var. Ama Bekir Bozdağ o fikirde değil. Aynı zamanda kendisi de bir hukukçu olan Bülent Turan'la, yanlış hatırlamıyorsam biraz önce verdiğiniz isim evet. galiba. Evet, Bülent Turan. Kendisi de bir hukukçu olan Bülent Turan'ın da içinde bulunduğu mu ya da bulunmadığı mı bilmiyorum ama... Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri, hukuk kökenli milletvekillerinden bazıları diyelim hadi. İçinde tabii. Yani ne, neyin içinde olup olmadığını? Şunun içinde, bu ilkin içinde. Değişimden bahsediyordu ya, bir Hı. değişim yaşanmış. İlk defa Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının e, iktidarı döneminde bir ilk yaşanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda avukat kökenli üyeler sadece hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacı olması için e, muhalefet partisiyle beraber hareket etmişler. Hı. Uzlaştırmacıların görev alanını genişleten madde üzerinde söz alan Türkiye Barolar Birliği temsilcisi Ekim Ergen uzlaştırmacıların düzenleyeceği belgenin mahkeme ilamı yerine geçtiğini belirterek bunu hukuk fakültesi mezunlarının düzenlenmesi gerektiğini savunmuş. Olmadığı takdirde mühendisler gibi mühendis gibi insanlar da buraya gelip ceza hukukunu gerektiren şeylerde karar alabilecek mahkeme kararı gibi şeyleri ortaya çıkarabileceklermiş Türkiye'de 65 bin hukuk öğrencisi olduğunu 95 bin civarında avukat olduğunu anlatmış Ergen. Yeterli hukuk fakültesi mezunu olduğunu fakültede hukuk başlangıç dersi almış bir mühendise bu yetkinin verilmemesi gerektiğini belirtmiş. İlk destekte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelmiş Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk baro temsilcisinin sözlerine katıldığını söylemiş. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan'ı Muharrem Özen de meslek taasubu olarak algılanmasın lütfen diyerek bu işin hukuk fakültesi mezunlarına bırakılmasını istemiş. Aynı zamanda CHP milletvekilleri de hemfikir olmuşlar bu konuyla alakalı ama Bekir bozda da biraz kızmışlar ne yaptığınızın farkınızda mısınız diye bir açıklama da var aynı zamanda evet ekonomik bir durum Hı, söyle e, Bekir bozda tarafından ters bir şekilde karşılanmış diyelim evet e, e, bir ilk olduğu söyleniyor AKP'lilerin yani şeyle e, Cumhuriyet Halk Partisi gibi muhalefet kesimleriyle işbirliği yapmasına yapmasının sakıncalı olduğunu düşünüyor evet Anlaşılan. Evet yasama organında da çok büyük problemler var. Zaten e, yani boş içeride HDP'ye eş genel başkanları dahil 10 milletvekili halen tutuklu olan HDP'nin dünkü grup toplantısına katılmak isteyen izleyiciler meclise alınmayınca sözcü Ayhan Bilgen konuşmasını boş sıralara yapmış ibret verici bir fotoğraf ve görüntü gerçekten grup toplantısına katılmak isteyen 300'e yakın izleyici de bir hafta önceki hafta, önceki hafta slogan attıkları gerekçesiyle alınmamışlar. HDP'li vekiller de salona gelmemiş buna tepki olarak. Bu manzara diyor Bilgen. Bu fotoğraf ayıp olarak, utanç olarak bu parlamentoya yeter demiş. Gayet vahim bir durum var. Öte yandan Almanya medyasından cum, şimdi e, parlamentonun durumu böyle. Medyanın durumuna bakacak olursak Almanya medyasından Cumhuriyet'le büyük bir dayanışma başladı. Bugün 15 Kasım. Saatli Malif takviminde yoktu ama biz söyleyelim. 16 Kasım. Ee, şey pardon 16 Kasım 15 Kasım dün bütün dünyada hapishanedeki yazarlar günüydü. Ee, dün de yoktu saatli mart takviminde itiraf edelim ki biz de atladık ee, bu vesileyle Almanya'da pek çok gazete Cumhuriyet'in teslim olmayız başlıklı yazısını Almanca ve Türkçe yayınlamış 40 e, önde gelen günlük gazete ve internet haber sitelerinin 40'a yakın 35'i bunu yapmışlar Türkçe ve Almanca olarak Biyanet'ten Gürtel Köksal'ın haberi bu Ve son bilgilere göre şu anda Türkiye'de 130'dan fazla gazeteci hapiste terörü desteklemekle suçlanıyorlar. Büyük çoğunluğunun tek suçu hükümeti eleştiren yayınları. Cuma günü Almanya'dan dönen Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı'nın tutuklanması Türkiye'nin basın özgürlüğünden ne anladığını gösteriyor. Gazetecilere yönelik baskılar ve takibat sona erdirilmelidir diyorlar. Aynı şekilde bir dayanışma gösterisi de e, hukukçular Paris e, Barosu onursal üyelik vermiş Avukat Levent Pişkin'e. E. Pişkin'in gözaltına alınmasının avukatlık mesleğinin bağımsızlığına ve savunma hakkına bir saldırı olduğunu söylemiş. Tutuklu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlığını üstlenmişti. Sab sabaha karşı artık çok tipik hale gelmiş olan bağ karşı sularında evine baskın düzenlenip aramalar filanla beraber hakkındaki soruşturma da nedense Bursa'da başlatıldığı için Bursa'ya götürülmüş. Yani böyle bir şey de var. Yer değiştirmeler, şehir değiştirmeler durumu var. Bir başka akademiya parlamentodan ve medyadan sonra işte akademiye geçelim tekrar. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nden Boğaziçi'ne atanan rektöre istifa çağrısı gelmiş bir anet haberi. Kanun hakkındaki kararnameyle, kanun hükmünde kararnameyle KHK ile rektör atanması üniversitelere siyasi darbedir, kabul edilemez diyor Üniversite Öğretim üyeleri Derneği. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan atanan Profesör Doktor Mehmet Özkan'ı istifaya çağırmışlar. %86 gibi yüksek bir oranla seçilen Güler Barbarosoğlu'nun yerine Mehmet Özkân'ın atanmasına karşı çıkıyoruz. İlk verdiği açıklamada katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkmak ve Boğaz içi değerlerini geleceğe taşımak için var gücüyle gayret göstereceğini belirten Mehmet Özkân'ı sözünün arkasında durmaya ve genelde üniversiter geleneği ve özelde de Boğaziçi değer ve geleneğini savunmak adına istifa etmeye çağırıyoruz diyorlar. 4 ay boyunca yapılmamıştı. Son atama seçimlere saygı gösterilmemişti. Şimdi de böyle. Bugün de şeyi belirtelim. 16 Kasım bugün çarşamba. BÜME'de Boğaziçi Mezunları Derneği'nde Boğaziçi geleceğini konuşuyor diye bir toplantı var. Mustafa Kemal Atatürk salonunda Boğaziçi'nde neler oluyor biliyor musunuz? Üniversitemizde rektörlük seçimi öncesi ve sonrasında neler yaşanıyor? Haydi gelin birlikte konuşalım, karar verelim ve üniversitemizi yalnız bırakmayalım diyorlar. Boğaziçi Üniversitesi için mezunlar girişimi bugün 18.30-20.30 arasında BÜMED Mustafa Kemal Atatürk salonunda bunu da hatırlatmış olalım. İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyenler de Mehmet Cemil Ozan Sü, Barkın Asal ve Levent Dölek odalarını boşaltırken öğrencileri yanlarındaymış. Geri döneceğiz diyorlar. Ama üç gün, ama üç ay, ama üç yıl biz burada gelip ders vermeye devam edeceğiz diyorlar. Şimdilik burada bitirip Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri arasında neler olur, bittiğini de birazdan Cengiz Aktar'la konuşalım. Açık, Açık gazete. gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Evet efendim, günaydın. Günaydın hayır, sabahlar. Bu jingle de da mi düşmüş? Camı sen mi konuşuyorsun orada? E, hayır efendim. Müşrik Kenter Benzettiğiniz için teşekkür ederim Oo, Mükemmelmiş ya. evet, Bedava yaşıyoruz bedava evet, o... Yaşıyor muyuz o da belli değil Kendi sesinden de var Güzel bir şiiri Orhan Veli'nin böyle gidiyoruz işte ya Evet nereye doğru Valla Brüksel'deyim, ee, hava puslu, bulutlu, yağmurlu ama Brüksel için bir yenilik değil malum. Ee, ama bu Avrupa Birliği meselesini bir, madem buradayım, e, bugün ne oluyor, ne bitiyor, nereye gider, nereye gitmez diye onu konuşalım diyorum. Evet, çok önemli. Çünkü biz bu işe e, bir Avrupa Birliği ile başlamıştık, Açık Radyo'daki programımdan bahsediyorum, 1999 Kasım. <gülüyor> Tam bu zamanlar yani ne olmuş ne kadar olmuş can yap hesabı 2016-1999. Bir saniye efendim. 17. Oo, bu da Madra o yaşında hemen. Çıkar. Kaçta ben... başlamıştınız? <gülüyor> 1999. Bunlara şey lazım değil mi? <gülüyor> Hesap makine. Hesap makine. <gülüyor> Size lazım değil mi? <gülüyor> Biz kafadan yaparız. Bizim çok basit. <gülüyor> <gülüyor> 17 yıl evet 17 yıl Dilek Olay hakikaten yani ve e, Herhalde yolun sonuna geldik öyle anlaşılıyor e, Burada birkaç kişiyle görüştüm Yani Türkiye konusunda Karar alan e, Veya karar alanlara akıl veren e, Kişilerle e, vallahi yapacakları hiçbir şey yok Yapabilecekleri bir şey olmadığı gibi Bir şey yapacakları da yok Öyle diyeyim Avrupalıların mı? Evet Evet hmm. Bir de oraya bir hakikaten oraya bel bağlamamak gerekiyor. Ee, bunun nedenleri var tabii. Ee, ama işte bir kendilerine göre bir kırmızı çizgi koydular biliyorsunuz. Bu idam cezasının geri gelmesi. Evet. Hatta orada bile sulandırma e, teşebbüslerine şahit oluyoruz. Okudunuz mu bilmiyorum bu Boris Johnson diye bir Brexit'in fikir babalarından biri olan şimdiki Dışişleri Bakanı bir bir adamcağız var. Evet. Neoliberalizmin neo seçkin temsilcilerinden biri. Türkiye'nin de Avrupa Birbiri'ne girmesinde Brexit döneminde oldukça karşı çıkan isimlerden bir tanesi. Karşı yani. çıkan ama tam tam aksini savunuyor evet, şimdi. Demişti. Ne de biliyor musunuz idamla ilgili? Siz tabii gereken gazeteleri okumuyorsunuz. O gazetelerde, o gazete diyor kuşunuz. Sabahta da vardı. Biz sabahtan akşama sabah ve akşam gazeteleri okuyoruz. <gülüyor> güzel. Kaplamışız ama. İşte, i̇dam olsun ne olacak? İdamla da dedi. Hey, Osmanlı torunu işte. İşte Osmanlı e, tokadını işte. patlatmış. E, işte. e, ya. Şey <gülüyor> Ee, şok, şok, şok. <gülüyor> Neyse Allah'tan <gülüyor> çıktılar Avrupa Birliği'nden de. Dikkati alan olmamış ama söylediğini. <gülüyor> Fakat şey de bu arada ben de minik bir parantez ilave edeyim. Brexit o kadar kolay olmayacakmış. Oho hem de nasıl? Hem de nasıl gazete, şey Neoliberal gazeteler, sağ gazeteler, tabloidler ateş püskürüyor şeye, yüksek mahkeme üyelerine filan. Bunlar vatan hainidir diyorlar. <gülüyor> Aha, tabii hızlı çıkalım diyorlar değil mi? Evet. Daha, daha hızlı çökelim demek yani evet. o. <gülüyor> e, bu resmen vatana ihanettir dediler. Yani sadece e, Türkiye'de değil bu tip gazeteler. Yani e, bulunduğumuz yer e, daha e, daha acıtıcı bir şekilde söyleyecek olursak Şurası, yani bugün Türkiye'de muhalif olan herkes istisnasız hapse atılsa dahi veya veya kötü muamele görse dahi Avrupa Birliği hiçbir şey yapmayacak. E ya herkes idam ederlerse? <gülüyor> Gene yapmayacak. <gülüyor> Şimdi bunun nedenleri var tabii. Biraz bunları düşünmekte fayda var. Yani neden buradayız? Bir kere bir ya, objektif e, ve ya, ilmi siyasete yakışan bir nedeni var. Şimdi Avrupa'nın siyasi kültürüyle e, bir kere e, ilgili yani müzakerelerin dondurulması, askıya alınması, bitirilmesi falan böyle bir şey mümkün değil. Çünkü son dakikaya kadar diyalog oluyor. E, diyalog alttan alma e, mesela e, Alman Dışişleri Bakanı Müstakbel e, Cumhurbaşkanı Stenmayer biliyorsunuz e, Ankara'daydı e, ve e, yani resmen köpek muamelesi yaptılar adama şeyde e, o gelmeden önce ve hatta gel geldikten sonra da yani e, ama e, o hala konuşmaya devam etti ve Ee, karar sizin dedi oraya geleceğim ama ondan önce yani bu köprüleri atmamak e, son dakikaya kadar konuşmak e, bu Avrupa'nın siyasi, siyasi kültüründe var bir kere yani böyle bir e, hüsnü kabul var maalesef veya yani maalesef değil böyle iyisi de bu doğrusu da bu zaten ama şöyle bir sorun var yani otoriter rejimlerle ortak dil bulmak bulmaları mümkün mü demokrasilerin yani bu, bu bir muamma olarak yani ilmi siyasetin muammalarından birisi olarak orada duruyor yani bu Saddam'la oldu mesela vakti zamanında son dakikaya kadar müzakere edildi güya değil mi Ondan sonra Rusya'yla bugün aynı şekilde yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. yani Ama konuşmaya devam ediliyor. işte Ekonomik yaptırımlar ama o da tabii kendilerine zarar veriyor. Çünkü Rusya'ya mal satmaları lazım. Özellikle Almanlar çok miyavlıyor biliyorsunuz bu konuda. Dolayısıyla burada bir, burada bir ciddi bir yani siyasi kültürle alakalı bir açmaz var. Ve hakikaten bilmiyorlar. Yani ne diyeceklerini nasıl Ee, yani ne yol iz, izleyeceklerini yordan bilmiyorlar çünkü bu işin yorda mı yok aslında. Yani bir demokrasi demokrasiyle konuşuyor, konuşabiliyor. Ama demokrasi olmayan hukuk dışı bir ülkeyle yani hukuka saygılı bir ülkenin ortak bir dil bulması mümkün değil sorun burada galiba. Ee, i̇kincisi, han neden bir şey yapmayacaklar yapmıyorlar e, ve yapamazların e, e, nedenlerine bakacak olursak bir de tabi burada bir sahtekarlık var e, yani Türkiye insan hakları konusunda hukuk e, dışı bir ülke e, olması giderek e, daha da yani her geçen gün daha, e, daha hukuk dışı bir ülke olması hukuksuz demiyorum hukuk dışı bir ülke olması Üyeliği tamamen bitirdi. Yani orada da sahtekarlık da o. Yani pek çok e, Avrupalı yetkili artık oh ne güzel ya bunlar kendi başlarını ayaklarını ateş ettiler zaten. Bindikleri dalı da kestiler. Yakamızdan düştüler diyor. Yani, e, dolayısıyla bu sadece siyasi kültürle de alakalı değil. Oh ne güzel Türkiye'den kurtulduk gibi bir ruh hali ve şuur hali gayet yaygın. O yüzden de hiçbir şey yapmayacaklar yani. Peki Avrupa Parlamentosu <gülüyor> gö görebiliyor musun oradan Martin Schulz Brüksel'de mi? Avrupa Parlamentosu evet. nerede? Evet. Ee, evet. Bir tabii, tabii. cevabına rastlayamadım. Kimsin sen ya? Kimsin? Orada bir parlamentonun başkanı nesin sen? Şu terbiyesize bak ya. Yaptırım ha. uygularız diyor. Ya senin her yerin yaptırım olsa ne yazar? Sözlerine ne cevap verdi? E, vermedi. <gülüyor> vermedi. Yani vermedi. Verir mi zaten böyle bir şey? Ne cevap vereceksin ki? Hayır o öyle değil. Böyle de ben kendimi anlatacak adam vermedi. Ama yani o da mesela orada da çok büyük yanlışlar yapılıyor. Yani Avrupa Parlamentosu'nun efendim bu yaptırım, ekonomik yaptırım e, falan böyle bir şey yok. Böyle bir mekanizma yok. Ondan sonra e, Binali Yıldırım'la telefonda konuştu iki kere e, Martin Schulz. Ve işte bu siyasi sorunlarla ilgili bir izleme mekanizması kuralım dedi. Öyle bir şey yok. Yani, bu, yani ne kadar bir çare olduklarını gösteriyor aynı zamanda. Oradaki izleme mekanizmalarının ne olduğu belli. yani bir, Birisi ilerleme raporları komisyonunu yazdı aynı ilerleme raporu üzerinden de Avrupa Parlamentosu'ndaki e, Türkiye raportörünün 6 ay kadar sonra yazdığı Türkiye raporu. Nokta. Evet. Yani onun dışında ha bir de tabii dış ilişkiler komitesinde sürekli e, e, gündeme gelen Türkiye. Şimdi bu e, e, yani Avrupa'nın bulunduğu yer e, bir çareliği bu. Fakat Ankara ne diyor? Ankara da tam senin söylediğini söylüyor ama onun altında başka bir şey daha söylüyor. ya yani Bizi ya böyle kabul ederseniz e, ya da diyor. Tamam Yani böyle kabul etmek işte bütün hatalarıyla ama onlar için hata değil tabii yani Ankara için bütün bu yapılanlar normal yani terörle mücadele bağlamında. Hakikaten öyle bir öyle bir yaklaşım var Ankara'da yani şaşırmamak lazım burada. Biz böyleyiz, böyle iyiyiz, milletimiz de bunu istiyor diyor. Dikkat ederseniz hep millet vurgusu var. Evet. Bütün bu <gülüyor> alınan kararlar veya alınacak olan kararlara idam olsun, işte yıl sonundaki Avrupa Birliği referandumu olsun falan da tabii öyle bir şey olmayacak şimdilik ama bizi ya böyle kabul ederseniz, yani beni olduğum gibi sev diyor yani. Martin Schulz'a şey diye cevap verebilir miydi acaba diye düşündüm. Biraz önce söylediğiniz yıl sonuna kadar sabredelim sonra millete gidelim diye. Avrupa Birliği ülkeleri de kendi arasında referandum yapsalar ve da Türkiye'yi kabul etmek için halk sandığa gitse acaba nasıl bir cevap çıkabiliyor ya da nasıl evet, bir sonuç çıkabiliyor? Tabii ki yani %80 mertebesinde hayır çıkar da e, yani artık iş bitti canım yani intikalar oynanıyor da... E, e, Ama işte bu, bu ne kaldı geriye oraya geliyorum şimdi. şimdi Avrupa'nın e, bu Türkiye'yi olduğu gibi kabul etmesi mümkün mü? Tabii ki değil. Söz konusu değil. Dolayısıyla ne olacak oraya bakalım isterseniz. Şimdi e, bu vize koşulları e, var önümüzde. Bu vize koşulları aslında siyasi koşullar. Yani vizeyle alakalı yani doğrudan alakalı değil. Ve işte terör tanımının değiştirilmesi en can alıcı tabiri caizse koşul. Ee, bu ee, Ankara'da açıkça bunun söz konusu olmadığını e, söylüyor. Boris Johnson gene olsun olsun buna da razı olalım falan diyor. <gülüyor> Şengende bile değil biliyorsunuz Büyük Britanya, İngiltere. Evet. Ee, neyse Boris Johnson parantezini gene kapatalım. Tam bir zırva yani hakikaten gelmiş geçmiş en uyduruk e, dışişleri bakanı yani arasam bulamazsın yani. Neyse. Eee <gülüyor> Şimdi bu idam cezasının geri gelmesi e, meselesi e, o, e, o de, yani sürecin üzerinde tepesinde bir de, e, demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Bu vize koşulları keza öyle yani onlar değişmeyeceği için vize olmayacak yani bunu biz aylardır söylüyoruz malum. E, bu mülteci şantajı meselesi tamamen geri tepmiş durumda yani... E, Yani kimse ay eyvah gelecekler, kapılar açılacak, vanalar açılacak tabiri caizse. Suriyeliler gene gelecek, biz Tayyip Erdoğan'la iyi geçinelim falan öyle bir şey yok artık. yani O da bitmiş durumda. Şimdi geriye kalıyor Kıbrıs. Şimdi Kıbrıs müzakereleri biliyorsunuz iyi gidiyor. Başından beri iyi gidiyor Akıncı ve Anastaziyadis arasında. Ve ihtimalen bir orta yol bulunacak falan. Yalnız e, ve dolayısıyla onun üzerinden Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bloke ettiği fasıllar açılacak gibi bir e, e, bir beklenti var. Şimdi bir kere Kıbrıs konusunda e, beşli konferans e, yapılacak malum e, işte güvenlik ve garantilerle alakalı güvenlik ve garantilerle alakalı. Şimdi o, o Hatta o konferansa gelene kadar e, Ankara'nın bu bulunacak orta yolla yani Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak olan e, siyasi iradeye nasıl bakacak bu konuda büyük bir belirsizlik var. Geçen hafta da söyledik, e, işte Yunanistan'dan, e, Irak'tan, Suriye'den toprak talebinde bulunan bir e, ülkenin, Kıbrıs'ta yani Ankara'nın Kıbrıs'ta taviz verebilmesi mümkün mü? Bu da bir soru işareti olarak duruyor. Ondan sonra yani oldu diyelim keşke ama ondan sonra fasılların açılabilmesi e, mümkün mü? Yani Kıbrıs'ı anladık fakat Türkiye'deki yani hukuk dışılık e, e, burada belirleyici olmayacak mı? Tabii ki olacak mı? Şimdi burada pazartesi günü yapılan e, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı, e, ondan bahsetmişsinizdir. Şimdi bu toplantı... Evet. Bir ortak pozisyonu bir sonuç bildirgesi oldu basında da yanlış haberler çıktı işte bu enformel bir toplantıdır falan diye hayır enformel bir toplantı değildi yani mutat e, toplantıydı e, foreign affairs council en dışişleri bakanları konseyi e, ve Boris Johnson orada konuştu mesela şimdi o ortak pozisyona baktığımızda e, artık müzakerelerden söz edilmiyor. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 3 veya 4 Ekim 2005'ten bu yana süren veya sürdüğü varsayılan üyelik müzakerelerine atıf yok Metin'de. 11 yıl sonra bir yenilik bu tabii. tabii. Bu çok önemli. Yani Bu, bu tamamen atlandı. Yani kimse yani bunun üstünde durmadı Kimisi zaten öyleydi diye durmadı ama bu çok önemli çünkü yani artık tamamen gündemden düşmüş demek bunun ön emareleri zaten geliyordu. Belki hatırlarsanız 18 aylık Avrupa 3 dönem başkanlığının iş planında genişleme başlığı altında ki bu yayınlanalı bir sene oldu. Genişleme başlığı altında bir buçuk seneyi kapsıyordu. Yani 2016'nın tümü ve 2017'nin ilk 6 ayı genişleme faslı altında, genişleme başlığı altında Türkiye'den bahsedilmiyordu. Bu artık kayda geçmiş yani bir kez daha kayda geçmiş durumda. Ama bu ne demek? Müzakerelerden bahsedilmemesi ve bir orta yol yani ne şiş yansın ne kebap bol bol konsern laflı fıf. Metinlerde müzakerelerden söz edilmemesi ve o e, asgaride e, a minima e, bulunan orta yol anlaşma e, de, de, ortak pozisyonlar ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor bundan sonra herhangi bir faslın e, müzakereye açılması gündeme geldiğinde başta Avusturya olmak üzere orada top çeviren laf çeviren ülkeler pek çok ülke ki bunların çoğu artık Avrupa Birliği yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı e, müzakerelere yani yeni faslın açılmasına engel olacaklardır bu o demek. Çünkü yeni bir fasıl açılabilmesi için hükümetler arası konferansta oy birliği gerekiyor. Hmm, evet. e, bu da bu da çok önemli bir nokta, önemli bir nokta. yani Avust... pek tabii, Avusturya tabii yani Avusturya mesela yani bir, bir ülke yeter. Yani Avusturya hayır dediği andan itibaren yeni hiçbir fasıl açılamaz. Yani hasılı kelam yani müzakereler bitti. Yani ama e, resmen bit bitmedi. Yani başa dönersek zaten yani herkes memnun. Yani o yüzden hiçbir şey yapmayacaklar. E, diyorduk ya. Yani e, dolayısıyla bitti. Yani bitti. Artı yeni fasıl da yok. E, fasıllar zaten Yani fasılların müzakereleri falan devam ettiği yok. 15 tane açık fasıl var. Hep söyleriz. Bir kez daha hatırlatalım. Özellikle Açık Radyo'da. Açık fasıllardan bir tanesi, cam biliyorsun, çevre faslı. Evet efendim. <gülüyor> yani Avrupa'nın çevre normlarına uymak gerekiyor. Çevre faslı Hı. müzakere ederken. İşittin mi? Evet. Biraz tartışmalı bir konu galiba. <gülüyor> Yani yani şaka gibi diye bir laf var ya bu şaka bile değil yani kötü bir şaka Dolayısıyla zaten bir müzakere falan diye bir şey yok ortada Yani müzakerelere artık atıf da yok Artı yeni müzakere faslının açılması illaki ki Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasını e, talep eden Açıkça talep eden Avusturya gibi ülkelere takılacaktır Peki geriye ne kalıyor? Yani elimizde ne var? Bir şey ee, kalıyor mu? Şimdi evet iki tane laf var yani iki tane iki tane dal var çok bunlar tutunacak dal anlamında söylüyorum. Birincisi bunlar çok zayıf dallar tabii birincisi siyasi diyalog yani siyasi diyalog bütün aday ülkelerle var olan müzakereler ve müktesebat uyumuna paralel olarak süren Ee, ve e, ülkeyle işte demin dediğimiz aynı siyasi kültürün yerleşmesi için aday ülkeyle e, bir diyaloğun sürdürülmesi ki bunun temel e, yani Türkiye ile olan siyasi diyaloğun temel konularından bir tanesi terms of reference yani iş planı diyelim Tabii ki e, Kürt meselesinin çözümüydü başından beri. E şimdi bunu konuşmak mümkün mü? Yani Şimdi gözaltına alınan parti başkanlarının avukat, tutuklanan parti başkanlarının avukatlarının gözaltına evet, alınmasını konuşuyoruz. Ayrıca bu DBP'li belediyeler belediye başkanları, eş başkanları artık kürekle tabiri caizse içeri alınıyor. Yani evet. sayıları falan belli değil. Yani bu sabah da var. Evet Öbür bu sabah ver, vermeye çalıştık onunla. Evet. <gülüyor> yani değil mi? Şey Hı -hı. dersin falan yani. Dolayısıyla siz, sürüyor Dolayısıyla siyasi diyalog e, dalı e, yani son derece kırılgan bir dal yani ve zaten onunla bir şey olacağı yok yani işte yani Mısır'la siyasi diyalog ne kadarsa Türkiye'de de siyasi diyalog o kadar geriye kalıyor gümrük birliği şimdi gümrük birliği önemli çünkü yani bütün bu afra tafraya rağmen Türkiye'nin bir numaralı iktisadi ortağı partneri Avrupa Birliği. Yani %45'i aşağı yukarı Avrupa Birliği'ne gerçekleşiyor arkadan gelen ülkeler açık ara yani çok çok önde Avrupa Birliği ülkeleri. İkincisi Türkiye'ye gelmiş olan ve artık gelmeyen, doğrudan e, yabancı sermaye yatırımının da, kaynağı da yüzde 65 e, mertebesinde 60-65 mertebesinde Avrupa Birliği. Yani burada bir şimdi gümrük birliği de bunun yani bu ilişkinin ııı e, Köşe taşı. yani hakikaten 1996'dan e, e, bu yana işleyen yani 10 küsur yıldır e, var olan ve Türkiye'nin ekonomisini baştan aşağı dönüştürmüş olan Gümrük Birliği. Şimdi bunun bu biraz eskidi köhnedi ve e, güncelleştirilmesi gerekiyor. E, gündemde tabii yıllardır gündemde 2017 başında başlayacak dünya. Şimdi bu durumda yani içinde bu ilişkilerin içinde bulunduğu o sen kimsin yağlı e, tanılı e, tadındaki e, e, ilişkiler bu Gümrük birliğinin revizyonunu e, garantiye alabilir mi e, Türkiye'de bunu kim müzakere edecek ben bir yani bu konuyu hakim ekip de pek e, görmüyorum etrafta Ee, yani ya gittiler ya emekli oldular falan ee, ama e, ya yani insan kaynağını bir tarafa bırakalım Avrupa Birliği tarafından gümrük Birliği'nin revizyonu nasıl karşılanacak orada büyük soru işaretleri var Avrupa Birliği e, mahreçli kaynaklı e, şirketlerin Türkiye'de pek çok yatırımı var biliyorsunuz e, Bunlar Ee, tabii e, ağır e, baba, yani e, onlar isteyecek tabii bu Gümrük Birliği'nin e, revizyonunu ama Gümrük Birliği'nin revizyonuna başlıyoruz siz insan haklarını biraz e, düzeltin e, yani bu gidişat gidişat değildir diyecek bir hali yok Avrupa Birliği'nin dolayısıyla geriye kalacak yegane ilişki Ee, o da işte olduğu kadar artık yani yatırım yok bir şey yok yani ilişkiler son derece soğuk ee, gümrük birliği ama onun da bir kaldıraç etkisi olmayacaktır siyasi anlamda demek istiyorum. Gümrük birliğinin güncellenmesi işlemlerini bir bir buçuk yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söylemiş süreci başlattık demiş ekonomi bakanlığı Zeybekçi. Evet e, vize can içinde bir e, cevabı var kendisinin o konuyu da şey bunu tutturduktan sonra AB'ye tam üye olsak da hoş olmasak da o vize muafiyeti işte diğer konular şunlar bunlar bunlar tali meseleler demiş can duyuyorsun e, tabii değil mi? Değil mi? vize olmayacağını kendileri de biliyor <gülüyor> zaten yani bu 15 bin yeni e, yeşil pasaportu duydunuz bunu söyledik yani ihracatçıya verilecek O vize olmayacak demek zaten o. Yani evet. olmayacak biz önlemimizi alalım demek. Vallahi yani bu çok açık söylediği aslında Zeybekçi'nin. Yani Türkiye ile işte bu gümrük birliği Türkiye'ye yeter. Yani bu işte alalım satalım geriye kalanında bir manası yok. Ama şöyle sorunlar var tabii. Yani gümrük birliği sonuç itibariyle bir serbest ticaret anlaşması değil. Yani hukuksuz hukuk. Bir ülkeyle yani hukuk dışı bir ülkeyle gümrük birliği olmaz burada masak kara para aklama efendim şeffaflık bunun gibi dünya kadar e, yani Ankara'da hiç e, sevilmeyen değil mi e, ve, e, <gülüyor> itibar görmeyen e, kavramlar var çevre de bunun bir parçası bu arada. O yüzden e, yani bu sadece e, alsatla e, bitecek bir şey değil. Haşlı olur. E, yani e, Türkiye'nin talebi de oraya kadar inebilir zaten. Ya bırakalım bu gümrük birliği işlerini. Biz bir serbest ticaret anlaşması yapalım. Zaten Boris Johnson'la onu yapıyorlar biliyorsunuz. Evet. Yani İngiltere o geldi onları konuştu. Alalım satalım. Yani lesefer lese pase. E, dolayısıyla bununla şimdilik e, e, yetinelim herhalde oraya doğru gidiyor çünkü gerçek bir gümrük birliği yani bütün gümrük birliği bir etaptır üyeliğe doğru onun tekrardan canlandırılması artık herhalde mümkün değil ama yani söylediği de yani Zeybekçinin söylediği de gayet tutarlı kendisiyle ve AKP hükümetlerinin iktisat politikalarıyla yani sus ve tüket yani Evet peki bu siyasi dal tutmadı ticaret ve ekonomi ekonomik dal da Gümrük Birliği şey değil peki bitiriyoruz ama ben şeyi de söylemek istiyorum bir e, Fable e, La Fontaine programımız da başladı Orhan Veli çevirisiyle evet. çok yerinde yani çok güzel oluyor o pazarları çocuk saatinde. E ben de şunu söylüyorum çıktım baktım odala şu karga ne budala. <gülüyor> <Beğendin gülüyor> <mi>? Kimse. <gülüyor> evet, Çok teşekkür aynen, ederiz. Ailesiyle. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar geleceğe bakışlar. Evet Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadio.com.tr ve saat 9.30, 9.30 5 geçiyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da her ayın 13'ünde yaptığımız Soma nöbetini biraz gecikmeli olarak e, e, Cumartesi pazarı da geldiği için bugün yapıyoruz 15'inde ve... E, Manisa'da yaşayan Tütün Sen Genel Başkanı ve Çiftçi Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem'le bir konuşma gerçekleştirdi arkadaşımız Seçil Türkkan. Onunla e, madenci katliamının da diyelim 12. duruşması da yakında gerçekleşecek 21 Kasım'da. E işte madenciliğe ya da sanayiye insanları mecbur eden ölüm döngüsü konuşulmuş olacak. Birazdan. Açık gazete. Lan buraya bugün geceğim ayrılma buradan. Ayrılma tamamen. Ben uzunluğum da hep sıkmadılar. Hakkıla. Lan buraya Ayın 13'ü. Kimlere koruyor? Devlet, devlet, devlet. devlet, devlet, devlet ha, da Soma nöbetinden notla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 tıklamanıza davet ediyorum. Bunun dışında pazartesi günü başlayacağını söylemiştik ama aynı gün yani 21 Kasım'da Soma'da görülecek bir başka dava var. O yüzden aslında bir bakıma Soma 21 Kasım'ı bekliyor bu günlerde diyebiliriz. O da Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bir dava olacak. Son kamulaştırma işlemi yapılacak. Oraya kurulması planlanan aslında Manisa'ya kurulması planlanan 7. Organize Sanayi Bölgesinin son kamulaştırma davası olacak. Bu en son bir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 Tırnak içinde söylersek eğer Yirca'da Kozluören'de de arazilerin 3 katı kadar fazla para verdi e, Colin Holding köylülere. E, bu yüzden de herhangi bir direnişe karşılaşmadı bir muhtarla raportaj yapmıştım ben zamanında Kozluören Köyü'nün muhtarıyla. Ve kendisi Colin şimdilik bizim umudumuz çünkü burada işsizliği bitirecek demişti. Aslında Yirca'da da e, ve daha önce de.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 Arazinin 3 katı fiyat verilmişti. Evet verilmişti. Evet. Şimdi bu başından itibaren çok uzun süredir bu sanayi sitesinin, organize sanayi sitesinin orada kurulması tartışılıyor, konuşuluyor. Hı hı. Ee, köylüler önce tepki gösterdiler sonra e, farklı bir biçimde yani bu işsizlik sorunuyla çözeceğini düşünerek bir bölümü e, bunu kabul etti. Aslında böyle yapmakla e, bölünmüş de oldular.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 Daha sonra alternatif ürün olarak orada bir kavun yetiştirmeye başladılar. Hı hı. Ve yetiştirdikleri kavun gerçekten çok güzel bir kavun. Ve evet. onu Türkiye'nin her yerine satabiliyorlar, kooperatifleştiler, soğuk hava deposu kurdular. Olarak orada kavun üretimi yapılıyordu. Şimdi onların arazilerinin bir bölümü aslında gidecek. Hı hı. Yani alternatifin, bütünün alternatifi olarak gelişmiş ürünler dahi E, Soma'da ortadan kalkıyor. Aslında Soma'yı şöyle düşündüğümüz zaman Soma'nın her yeri bir harfiyat alanına dönmüş halde. Hı -hı. Sadece e, bu organik sanayi değil. Taşocağı var. Şimdi altın maden bulunduğu söyleniyor. E, yukarı kesimlerde. E, şeye direnen e, Yürce Köyü, Hı -hı. Poli'nin e, santralanına dayanan Yürce Köyü'n nüze itimlikleri gitti. Altından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 Bir kampanya halinde Soma'da sürüyor bütün bu yapılan işler. Yani şimdi siz bir muhalefet sesi çıkmıyor diyorsunuz, hı hı. doğru söylüyorsunuz. Ee, çünkü bu işin içerisinde Soma Belediyesi, bürokratlar, bütün siyasi partiler ama hı hı. düşünebildiğiniz bütün CHP'si, AKP'si, MHP'si ve diğerleri hep beraber hareket ederek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 Ben çeşitlilik olacağı e, güdelerin artık kimyasal güdelerin kullanılmayacağı bir tarım tarzlığını tercih ediyorum dediğiniz zaman inandırıcı olmuyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Soma'yı izlemeye devam edeceğiz efendim. Keşke daha güzel günlerinde <gülüyor> konuşuruz. <gülüyor> Allah'tan bizde de durumlar çok iyi değil. Bakalım nereye gidiyoruz? <gülüyor> Başarılar diliyorum. Sağ olun teşekkür görüşürüz. Hoşçakalın. Kovuruyor Ayın 13'ü. devlet koruyor. Devlet neden bana. Ha bunu da nöbetinden notla. Evet açık radyo, açık gazete devam ediyor. Soma nöbetinin ardından e, Akdeniz'de bir göçmen trajedisi daha oldu. Bunu da hemen verelim. Haberler e, kötü e, geliyor. İklim meselesini çok ön plana aldık. Dakota'daki e, Kızılderililerin e, mücadelesi de devam ediyor. E, ve e, gene bir erteleme olmuş Amerika Birleşik Devletleri'nin bu US Army Engineers Corps dedikleri heyet tekrar askıya almış. Yerlilerin mücadelesi büyük ölçüde devam ediyor. Bu arada da Akdeniz'de bir göçmen trajedisi daha olmuş. Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış. 100 kişi yaklaşık. Bir seferde 100 kişinin hayatı sonu veriyor. Evet. Genellikle tamam. öldüğünden şüphe ediliyor, öldüğünden korkuluyor diye veriliyor haberlerin içerisinde. 23 kişi kurtarılmış sadece. Evet ama sadece cesetlere ulaşılmış. Şimdi arama var. 122 kişi bir teknedeydik diyor tekne. 15 yaş altında çocuk yoktu ama yanımızda 10 kadın vardı ve sadece biri kurtulabildi diyor. Kadın ve çocuklar hemen arkasından geliyor. Akvarüs teknesine nekledilmiş e, SOS Mediterrane diye bir gönüllü kurtarma ekibi. Kurtarılan göçmenler sabah 6'da batmaya başladığını 4 saat sonra tanker ulaştı demiş yardıma. Erkek kardeşim de boğuldu suyun üzerinde durabilen şeylere tutunarak suyun içinde bekledik ama çoğumuz boğuldu diyor. Erkek kardeşim de boğuldu. Henüz 15 yaşındaydı diyor. Bir başka tekneden de sadece 15 gün kurtarıldı. Onlarcası boğuldu sanılıyor diye gene geçiyor. Bu son iki gün içinde. Evvelki gün Akdeniz geçerken boğulan göçmen sayısının 4271'i bulduğu hesaplanıyordu. Şimdi 4500'e yaklaşıyor tabii bu durum. Bir diğer 100 rakamı da Fransa'dan var. Fransa'nın Arzonatlı köyünde pazartesi günü 100 kadar aşırı sağcı bir göçmen merkezine saldırmış. Kapıları kırmışlar, pencereleri indirmişler. Gerekçi olarak da orada yaşayan 60 yaşın 67 yaşındaki bir kadının genç bir Sudanlı tarafından saldırıya uğraması, taciz edilmesi gösterilmiş. E ardından böyle da, bir haber evet. bilmiyoruz gerçek mi değil mi tabii poliste müdahale etmiş evet şimdi tabi bu göçmen e, meselesine e, bakıldığı zaman e, göçmen ya da iklim mültecileri diyelim ona şimdiden Trump'ın e, Donald Trump'ın e, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme yolunda hazırlıklar yapmakta olduğu da açığa çıkmış durumda Han progress internet sitesinden elde ettiğimiz climate progressten bir haber çok bu da kaygı verici bir haber olarak nitelendiriliyor fazla üzerinde duracak vaktimiz yok ama şöyle bir şey söyleyelim. söyleyelimadrahmanla yapılmış bir konuşma var. Demokrasi'nadan, eee Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Marakeş'te olurken ta, hiç işte uzak olmayan bir yerde de Akdeniz'de insanlar kitleler halinde öbek öbek boğuluyorlar. Sadece 3 operasyonda bir gün içinde 300 298 kişi kurtarılmış. Yani dün bir tek operasyonda Pardon 3 operasyonda 300'e yakın insan kurtarılmış. Cumartesiden beri sadece cumartesiden beri cumartesi pazar, pazartesi salı 4 günde kaç kişi kurtarılmış? 2600 Kurtarılmış olarak veriyorsunuz ama Türkiye Gazetesi'nin internet sitesinde 80 göçmen yakalandı şeklinde veriliyor bu haber. Kaçak göçmen lafını kaldırdıklarına şükredelim. Fakat bu şeye dönelim şimdi kısaca Esad Rahman'la ...yapılmış ve ...çok önemli... ...Friends of the Earth International... ...Britanya şubesi onun... ...dünyanın dostları kuruluşundan... ...ve... ...şunu söylüyor... ...kendi o penthouse... ...Trump Tower'da... ...ki ilk görüşmelerinden birini... ...kimin ne yapmış olduğunu biliyor musun... ...Donald Trump'ın... ...ilk uluslararası görüşmelerinden birini... Brit Britanya'nın en sadece faşist diyebileceğimiz proto-faşist Nigel Farage. Yukip'le. Böyle konuşmalar oluyor işte. Tam anlamıyla. Ve, ve ayrıca da Marine Le Pen'le de görüşeceklermiş. Öyle diyor. O da Front National denilen ulusal cephenin Fransa'da faşist lideri e, gittikçe normalleştirilen bir ırkçı diskur ve halk nefreti diyor. Başlama, başlamış olduğunu söylüyor Esad Rahman. Ve tabi iklim krizi ve diğer bütün eşitsizlikleri dünyada gördüğümüz zaman bu çok daha fazla küresel işbirliğine daha fazla dayanışmaya, daha fazla adalet ve daha fazla empatiye yani kendini başkasının yerine koyma yeteneğine ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu Trump'ın seçilmesi ve etrafında dolaşanlar kesinlikle bir ileri geriye doğru bir adam. Bu arada bir son dakika haberi vardı ama sabahtan söylemeyi unuttum. Oklahoma'da yanılmıyorsam havaalanında kapat, havaalanının kapatılmasına yol açan bir silahlı bir kişinin öldüğü bir haber vardı. Bir de şeyin içinde artık ilk şeyler başlamış ya bu Donald Trump'ın ma karşı çıkanların gösterilerin yapıldığı yerde bayağı artık bıçaklar çekildi falan gibi haberler gelmeye başladı ...onlara da bakmamız lazım şimdi Peki biz yani mülteciler ya da göçmenler iklimle dünya mültecileri göçmenleri arasındaki ilişki nedir diyor Amy Goodman soruyor Demokrasina'dan Asad Rahman da şöyle cevap veriyor. Pek çok sebeplerle insanlar e, güvenilir yerler arıyorlar kendilerine. Safe Haven dedikleri ve e, burada da çok konuştuğumuz şu konuştuğumuz yerden çok da uzak olmayan bir yerde Akdeniz'de her yıl üç binden fazla insan boğuluyor. Yoksulluktan, eşitsizlikten ve iklim İklimin etkilerinden kaçmak istedikleri için oluyor. İklim değişikliği fonları e, hiçbir şekilde yapılmadığı için, verilmediği için her türlü eşitsizliğin üzerinde asıl o var. Dolayısıyla da insanlara sorduğunuz zaman diyor Rahman, niye terk ediyorsunuz yerinizi, yurdunuzu? Daha fazla yiyecek üretemiyorum. Açım diyorlar. diyor Çünkü iklim şeyleri artık imkansız hale getiriyor. Hava koşulları yeterince buğday başta olmak üzere işte buğday, pirinç gibi tahıllar ve önemli ve temel beslenme maddelerini yetiştirmek zorlaşıyor diyor. O zaman da insanlar evlerinden, kasabalarından, köylerinden şehirlere oradan da Avrupa'ya ve Amerika'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne falan gitmeye çalışıyorlar diyor. Fakat unutmayalım yerinden yurdundan olmuş ve mülteci olmuş olan insanların kaçta kaçını yoksul ülkeler sağlıyor. Melci oluyormuş biliyor musun? %83. Yani zaten sadece kendileri iyi durumda olmayan yoksul ülkeler kabul ediyorlar. Geri kalanlara zengin ülkeler pek bir şey vermiyorlar. Bunu defalarca her zaman konuşma fırsatımız oluyor maalesef açık gazete içinde. Sadra da bunu söylüyor zaten ve daha da kaygı verici olan şey şu ki mevcut krize verilen cevap daha fazla duvar ve çit dikenli tel evet. inşa etmek diyor. Programın başında bahsettiğimiz bahsettiğimiz gibi. şeyi evet Sadrahman çok özlü bir şekilde ifade etmiş ve bizzat Birleşmiş Milletler'in de hesabına göre bak burası son derece vurucu belki de günün sözü yapmalıyız. Birleşmiş Milletler'in de kendi hesapladığı gibi önümüzdeki 10 yıllar içinde eğer çok ciddi iklim değişikliği ile ilgili hemen tedbir alınmazsa yani petrolü doğalgazı ve özellikle de kömürü hemen yerde bırakmazsa Türkiye'nin tam tersine yani önerdiğinin bütün kömür kaynaklarını tüketmenin aksine o zaman e, çok yakın yani 15-20 yıl içinde dünyada her 30 kişiden biri mülteci durumunda olacakmış. Her 30 kişiden biri. Ee, bu inanılmaz bir yere doğru götürür. Bunun savaş, çatışma, açlık, yoksulluk, ölüm olduğunu herhalde hiç kimse inkar edemez. Böyle bir durumda hiç hiçbir duvar, hiçbir şey baş edemez. Dolayısıyla Çok acil bir mesele ama yeterince bununla ilgilenildiğini düşünmeyelim diyor. Peki ne yapılabilir sorusuna da şöyle bitirir, bitiriyor. ha Mesela Kosova'ya şimdi dünyanın en yeni ülkelerinden bir tanesi evet. Kosova. Ee, bol bol şeyi var. Ee, güneş enerjisi de olan, rüzgarı da olan ...bir yer jeotermal özellikle... ...kaynakları da boğulmuş. Ben çok iyi bilmiyordum bunu. Bunu Amerika'nın... E, ...iklim temsilcisi... ...Daniel Camden söylüyor. Ve... E, ...Dünya Bankası... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...kesin bir karar almıştı. Kömür yardımı yapmayacak. E, hiçbir ülke... ...kömür çıkarılması için... ...yeni hafriyat filan eee şey, je ülke dışında ve Kosova'da tamamen rüzgar ve jeotermal enerjileri, yer altı sıcak suları vesaire gazları yeterli ama e, ve bütün araştırmalarda temiz enerjiden başka yolu yoktur diye açıkça gö gösterir ve kafamıza sokarken gözümüze Dünya Bankası'nın tavrında hiçbir değişiklik yok. O kömüre destek veriyorsun, sübvansiyon diyor. Amerika'nın temsilcisi söylüyor bunu. Daniel Kamin. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunda bir, şimdilik bir değişiklik yok ama değişebilir tabii Trump'la beraber. Yani bir test alanı bu aslında. Kosova'ya da kömür yardımı yapacaklar. Yani kömür çıkarsın diye destek verilmesi söz konusuymuş. İnanılmaz aslında yani. Böyle bir durumla bahsediyoruz. Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkeler bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin son sayfasında da görebiliyoruz. İklimi kandıramazsınız. Şey de diyebilirdi. Fizeyi de fizik kimyayı da kanunlarında kandıramazsınız. Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkeler öte yandan diğer yandan başka ülkelerde kömüre milyarlarca dolarlık yatırım yapıyorlarmış. Bunun da detaylarını daha konuşmaya devam edeceğiz. Bazı dostlarımız, dinleyicilerimiz, destekçilerimiz yeterince çok fazla şey bu iklim vesaire üzerinde durduğunuzu söylüyor Türkiye'deki bütün bu e, özgürlükler sorumsalı e, giderek daralırken ama böyle de bir durum var yani. Naomi Klein'ın dediği gibi bu her şeyi değiştirir. Bu her şeyi değiştirir. Evet. ve e, Trump'la beraber çok daha vahim bir durumdayız. Son zamanlarda şey araştırmaları yapılıyor yalnız. İnsanların digergem olduklarına dair özde. Yani çok önemli yeni bir söz lazım bize. lazım Hikmet'in de söylediği gibi ya da Mevlana'nın eee o sözü de gene evrim kuramından çıkararak yeni buluşlarla şeyi çıkarmamız lazım. Bunun temellerini aslında açık kitapta da bulabilmek mümkün. Ee, i̇ki sene önce yanlış hatırlamıyorsam e, Ahmet İnsel'le beraber Armağan Ekonomisi'ni okumuştuk burada Hı -hı. destek sırasında. Şimdi açık kitapta da aynı şekilde o Armağan Ekonomisi'ndeki şeyi bulabilirsem çok kısa olarak sizlere de bahsedebilirim. İşte burada yazıyor Marcel Maus'un 1925 Mos. yılında Moson 1925 yılında yayınlanan Armağan başlıklı incelemesinde Polinezya ve Kuzey Amerika yerleri arasında yaygın olan törensel bir armağan dağıtımından, armağan verme yarışından söz ediliyor. Bu toplumlarda armağan, armağan alan aldığından daha fazlasını vermek istiyor. Sonuçta iki tarafta da birbirine armağanını boyuyor, sahip oldukları bütün zenginlikleri elden çıkarmak çıkarmakta yarışıyorlarmış. Çoğu zaman şenlik, şölen eşliğinde gerçekleşen ve potlaç adıyla evet. Potlaç adıyla anılan bu armağan verme yarışlarında zenginlikler su gibi akıyormuş ama herkes kendisi için almıyor ve karşı taraftakine bunu iletmek için yapıyor. Böyle bir şey lazım olduğundan bahsetmiştik 2 sene önce. Potlaç nedir diye sor, soracak olursanız potlaç da bir tüketim söz konusudur ama bu kapitalist toplumdaki tüketim değildir. Birikmiş olan israf edilir, zenginlikler cömertçe elden çıkarılır, zenginlik küçümsenir ve onun getirdiği güçten feragat edilir deniliyor. Çok uzaklara gitmeye gerek yok, çok uzak tarihlere de gitmeye gerek yok. Zaten insanların e, kendi kültürünün özünde bulunan şeylerden bir tanesi bu potlaç ve armağan ekonomisi sadece hatırlamak ocak, gerekiyor. Belki de. Tek şey bu zaten modern psikoloji ve e, sinir bilimleri belki bunu güven güzel dereyle de açık bilinçte konuşma fırsatı buluruz ileride. Açıkça ortaya koyuyorlar ki yeni buluşlar. İnsanlar aslında diğer hayvanlarla kıyaslandığı zaman da şaşılacak kadar sosyal, bütün hayatta kalmalarını bir avuç insanın olarak başladıkları bu serüvende, ayakta kalmalarının temel şeyi çok sosyal olmaları ve inanılmayacak kadar da digergem, yani şeyin tersi olmaları, egoist olmanın, tersi davranmaları bu noktada galiba bedenen de orada olmanıza gerek yok bir şekilde oradan gelen haberleri duyduğunuz zaman yani mesela Dakoto'daki yerlilerin mücadelesini duyduğunuz zaman ve onun değiştirebileceği şeylere kendinize ilham alıp etrafındaki etrafınızdaki insanlara yaymaya başladığınız zaman da farklı mücadelelerin farklı direnişlerin farklı şekilde insanların kendilerini harekete geçirecek olan şeyleri göstermesinin ilhamını yakalayabiliyorsunuz biz de bir şekilde bunu anlatmaya çalışıyoruz belki de Evet yani bu neoliberalizm özellikle 1970'ten 70'lerin ortasından bu yana e, dünyaya egemen olan bu e, üst, altta kalının canı çıksın sadece bir avuç zenginin hiçbir sınırlaması olmadan devam etsin düzeninin e, tersine atom atomize olmuş sadece televizyon reklam vesaire seyreden ve milliyetçi söylemlerle perişan olan E, toplumların aksine neoliberalist sadece kendini düşün ide, ideası e, bu insan hayatı, insanın doğasının özünde olan şeye aykırı aslında bunun görülmesi lazım ve insanlığımızı geri almamız lazım George Monbiot'a son yazısını böyle yazmış neoliberalist Donald Trump'ın zaferinin ardındaki derin hikaye diye bir yazı vardı dünkü Guardian'da çıkan. Ve şeyi de söylüyor yani. Mesela müthiş bir şirketle dünyanın en zengin insanları şirketleri DuPont, General Electric Kochlar Richard Mellon, Skaif E-Heart Foundation falan psikoloji ve dil bilimini müthiş kullanarak Hayek'in bu ortaya koyduğu, Friedrich Hayek'in ortaya koyduğu gücü gücü yeteneh şeyini e, namlı bir politik program haline getirdi. İşte önce şeyle, Thatcher'la sonra Reagan'la. Şimdi Trump ve artık bütün dünyaya egemen, Thatcher'izm ve Reagan'izmden sonra. Biraz önce ismini saydığınız isimlerin zaten, daha doğrusu ismini saydığınız kurumların zaten e, Oxfam'ın, İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam'ın bu senenin başında... Ocak ayında yayınladığı raporda ellerinde barındırdıkları zenginliğin dünyanın geri kalanının yani %1'in elinde bulunan zenginliğin dünyanın geri kalan %99'un barındırdığı zenginden daha fazla olduğu, %50'sinden daha fazla olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi doğrudan artık iktidarı da ele geçirmeye başladılar. Daha önce de ele geçirililerdi ama bu kadar göstere göstere iktidarı geçirebildiği evet, artık olmamıştı galiba. Bu boş adamın diyor içi, içi bomboş adamın, saman adamın Trump'tan bahsediyor. Yeni bir Onun peşinden gidiyor herkes Neoliberal think tankçılar Bütün bu Sponsorlarıyla birlikte işte Kurdukları kuruluşlarla İstediklerini çok iyi biliyor O bilmiyor olabilir Trump ama Bu boş adamın ardında duranlar Çok iyi biliyorlar ne istediklerini Ve sonuç olarak da Böyle giderse bu Engellenemezse Muhtemel sonuç kalan son insani değerlerimizin vicdan ve ahlak, dürüstlük haysiyet gibi şeylerin de e, elden gitmesi yıkılması olacaktır e, birinci en önemlisi de tabi küresel ısınmanın e, sınırlandırılması yolunda bir anlaşmayı da elimizden çekip almak üzereler ona göre dikkat edelim diyorlar Vallahi bu uyarıları okumaya devam edeceğiz tabi evet Mesela 2071 değil 2023 dedi. Bunlar daha önemli meseleler, çok daha önemli yani. Ama sonuçta anlatılan bizim hikayemiz. Evet. Aynen. Böyledir. Fabula naratuv. peki ne yapıyoruz? Bitirelim artık. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Ačička ste.